Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahilvahidilgahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar ve ala alihi ve eshabihil ethar ve ala cemil enbiyai vel mursaline ebrar. Kıymetli kardeşlerim, Recebi Şerif'in artık son dönemeçlerindeyiz. Yavaş yavaş son kapısı olan miracı ihya etmeye çalışacağız. Ve ondan sonra da Şabanı Muazzama'ya merhaba diyeceğiz. O güzel ayı ihya etmenin heyecanıyla Ramazan'ın yolunu dört gözle bekleyeceğiz inşallah. Şu güzel mevsimde belki de kendi dünyalarımızda imar etmemiz gereken en önemli mesele ahlak meselesi. Ve biz de şu anda Hazreti Lut'un medresesinde onun ahlak medresesinde talebe olmaya çalışıyoruz. O güzel medresedeki mesajları anlamaya çalışıyoruz. Evet bazen morallerimiz bozuluyor, sinirlerimiz geriliyor. Bazen muhasebe ettiğimiz zaman çok ağır bir yükün altında o muhasebeyi yaptığımızı hissediyoruz. Ama ne olursa olsun böyle güzel bir medresede talebe olmanın farklı bir şerefini aslında taşıyoruz. Ben o manada... Biraz farklı bir ruh hali içerisindeyim isterim ki sizler de öyle olun çünkü muallimi bir peygamber olan bir medresede talebe olabilmek gerçekten büyük bir şereftir. Her ne kadar öğrendiğimiz hakikatler biraz acı olsa da hakikat acıdır zaten o acılar da biraz acıtsa da olsun neticede bizler imar için buradayız yanlışlarımızı düzeltmek için buradayız. Ayarlarımıza gerçek manada ayar vermek için buradayız. Varsa aşırılıklarımız muhakkak var. O aşırılıklarımızı itidal çizgisine çekmek için buradayız. Oradan aldığımız ufukla etrafımızı, çevremizi anlama ve çevremizi de imar etmek için buradayız. Cenab-ı Hak bu noktada hepimizin yardımcısı olsun da bu güzel sofradan farklı bir biçimde istifade edebilmek hepimize nasip olsun. Eğer biz Hz. Lut'u ve onun o iman mücadelesini, o önemli mücadelesini anlarsak böyle sadece tarihi okur gibi geçme değil. Yani zaten öyle bir şey yapmadığımızı kaç dersir sireti enbiya yolculuğunda sizler de artık fark etmişsinizdir. Biraz böyle içine girerek, hissederek, yaşayarak aradaki zaman ve mekan farklarına çok da bu noktada takılmadan... Bir şeyleri biraz daha kendi dünyamızda anlayarak ve sanki yaşadığımız zamanla o zaman arasındaki alet farklarını ortadan kaldırıp adet birlikteliği üzerinden bir şeyleri anlamaya çalışarak bir yürüyüş yapmaya çalışıyoruz. Böyle yaptığımızda Hz. Lut'un üzerinden çok şeyler öğreneceğimizi fark ettik zaten. Bugün de. Bazı şeyleri ben dersin başında sizin nazarlarınıza vermek istiyorum. Eğer biz Hazreti Lut'u hakkıyla öğrenebilsek bakın birinci olarak şunu fark edeceğiz. Muhataplarını çok iyi tanıyan ancak onlarla mücadele edebilir ve bunu sürdürebilir. Bugün bizim en büyük problemlerimizden bu, birisi budur biliyorsunuz. Yani muhataplarımızı tanımıyoruz. Dostlarımızı da tanımıyoruz, düşmanlarımızı da tanımıyoruz. Aklımızda bazı şablonlar var. O şablonlara göre dünyayı ve etrafımızı bu memleketin kendi sorunlarını da ona göre anlamaya çalışıyoruz. Bireysel manada diyelim ki birine eğer İslami davet de bulunacaksak o kardeşimizin diyelim ki İslami anlamda bilinçlerinde zafiyet var da biz buna katkı sağlayacaksak onu da tanımıyoruz. Yani herkese... Aynı ilacı vermek herkesi bu noktada aynı noktaya sevk etmek gibi bir yanlışa düşüyoruz ama özellikle burada mücadele etmek durumunda kaldığı bir topluluk var Hazreti Lut'un karşısında ve o topluluğu göreceksiniz gelecek hafta böyle tanıdıkça diyeceksiniz ki tarihleri kapatalım. Sanki miladi 21. asrı konuşuyoruz. İnanın ki o kadar benzerlik olabilir, o kadar birliktelik olabilir. Şimdi böyle olduğunda da biz eğer muhataplarımızı bu çerçeveden tanımazsak mücadele edemeyiz. Velev ki baştan başladık mücadeleye mesela bunu sürdüremeyiz. Sürdürebilmemiz ve bu mücadeleyi verebilmemiz için muhatapları tanımak durumundayız. İkincisi bakın ne kadar önemli bir şey öğreniyoruz Hazreti Lut'tan. Günahla günahkarı yani fiil ile faili birbirinden ayırabilen ancak o kötülük ile mücadele edebilir ve bunda başarı sağlayabilir. Ayırmazsanız bunları yanlış yaparsınız. Günah ayrı, günahkar ayrı. Günaha düşman olunur, günahkara merhamet beslenir. Bunlar yer değiştirdiğinde anarşi olur. Yani sen kalktın burada günaha merhamet beslemeye başladın. Burada problem var. Günahkara düşmanlık ettin. Günahkarı dışladın. Günahkarı ayaklar altına aldın. Günahkarı farklı bir yere sevk ettin. Yine yanlış yaparsın. Hazreti Lut o kadar güzel örnekler veriyor ki bu noktada bize. Biz o örnekler üzerinden bir anlasak, bir algılasak, bir fark etsek bazı şeyleri. Kendi dünyamıza biraz daha farklı nazarlarla taşısak göreceksiniz neler çıkaracağız buradan. Üçüncüsü. Ahlakı tam olan ancak ahlakı temsil edebilir ve tamamlayabilir. E ben ahlak mücadelesi veriyorum. Ben kendim ahlaki zafiyetler yaşıyorum. İnsanları ahlaka çağırıyorum. E bende bir sürü kusur var bir sürü eksik var. Eksik kusur hepimizde var. Netice itibariyle beşeriz. Ama öyle şeyler var ki bende söylediğim ve davet ettiğim mesajlara yaptıklarım gölge düşürüyor. Bir şeye davet ediyorum insanları, insanlar bana bakıyorlar, sözüme bakıyorlar. Söz ile benim aramda, söz ile benim eylemlerimin arasında yani amellerimin arasında bir bağlantı bulamıyorlar. Böyle olunca verilecek mücadelenin bir anlamı olmuyor. Allah Resulü'nün o kutlu sözünü bir hatırlayın Allah aşkına. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Ahlakı tam olmasaydı eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in, Ahlak tamamlayabilir miydi? Onun ahlakı tam muhteşem bir ahlakın sahibi onun için tamamladı. Eksikler onunla giderildi. Bu noktada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rehberiyeti belli zaten. Aynı şeyi biz Hazreti Lut'ta da görüyoruz. Kendinde eğer sıkıntı olsaydı, zaafiyet olsaydı, eksikler olsaydı ahlak noktasında ahlakı temsil edemezdi. Tamamlayamazdı ve insanlığı o ahlaki ilkelere çağıramazdı. Dördüncüsü iffetini her türlü kuşatmaya rağmen koruyan ancak korunur ve kurtarır. Kuşatma var mı? E var. Biz bugün mesela bazı imtihanlarla karşı karşıya kaldığımızda ne diyoruz? Ya ne yapalım zaman kötü. E kardeşim zaman kötü ama sen iyi ol. Ben iyi olayım zamana bu iş fatura edilerek işin içinden çıkılmaz Hazreti Lut'un da zamanı kötüydü Hazreti Lut'un da karşısında iffet adına ahlak adına çok ciddi imtihanlar vardı Hazreti Lut'un imtihanları bizim imtihanlarımızın yanında kıyas bile edilemez yani onun imtihanları o kadar ağır ki düşünün yani evde ihanet eden bir hanım var Etrafta onu bu noktada farklı yerlere sevk etmeye çalışan binlerce insan var neler yaşadı işte geçmiş derslerde biraz değindik şimdi mücadelenin sahalarına girdiğimizde meseleyi daha iyi anlayacağız ama hiçbir şey Hazreti Lut'u bu noktada bir çizgiyi zedeleyecek eteğine çamur bulaştıracak. Farklı bir biçimde bu işten etkilenebilecek bir duruma düşürmedi. Ne yapalım demedi şartlar böyle ne yapalım demedi. O şartları lehine çevirmek için mücadelesini devam ettirme adına asla neticeye takılmadan Allah'ın kendinden istediği bu sorumluluğu yerine getirme adına bir mücadele verdi. Beşincisi de buna zaten yakın bir şey. Değerlerinin çok iyi farkına varan ancak şartlara teslim olmayabilir ve netice hesaplarına takılmayabilir. Değerlerinin farkına varan bir insanın yapabileceği bir şeydir. Yoksa kolay değil benim güzel kardeşlerim. Allah aşkına hele 30 yıl 40 yıl aynı şeyi yapın durun ve kimse sizin sözünüze itibar etmesin. Ya bu dayanılacak bir şey değil. Gerçekten dayanılacak bir şey değil. Bu kolay bir şey değil. Bu kürsülerden anlatılıyor da bu kadar kolay. Ama hayatın içerisinde dayanılabilecek bir şey değil. Ama netice itibariyle ancak netice hesabının bu davanın ahlaki ilkelerinin içerisinde olmadığını anlayan birisi hiçbir şekilde arkasından gelen adamların sayısına takılmadan bu işi sonuna kadar devam ettirmenin mücadelesini ve gayretini verir ki Hz. Lut da bu gayreti ve bu mücadeleyi veren en önemli isimlerden biri olarak önümüzde duruyor. Allah onun rehberiyetinden bizi ayırmasın. Bugün çok önemli bir konuya gireceğiz aslında Hazreti Zulut'un Kur'an-ı Kerim'deki özelliklerini hususiyetlerini öğreneceğiz oradan bir şey çıkaracağız çıkardığımız bir şeyin adı şu olacak İdeal dava adamının davetçinin kimliği varsa eğer böyle bir iddiamız ben de işte İslam'ın davetçisiyim İslam yolunda gayret eden birisiyim böyle bir iddiamız var ki olmalı çünkü bu din bize hem yaşama hem yaşatma sorumluluğu veriyor yaşadığımız kadar da yaşatacağımızı bilincini, bilincini bizde uyandırıyor onun için her Müslüman aslında kendi dininin bir yönüyle de davetçisidir dolayısıyla burada bu işin ideal şablonunu öğreniyoruz tabircaiz ise yani bu işin ideal halini bize öğretiyor Asıl konuya geçmeden iki tane konuya değinip öyle hızlı bir biçimde geçelim oraya. O iki tane konunun birisi de şu Hazreti Lut'un isminin kökeni anlamı bir diğeri de Hazreti Lut'un soyu. Biliyoruz ama biraz daha netleşsin soyu zihinlerimizde. Şimdi Hazreti Lut'un isminin anlamını öğrenmek zorundayız. Çünkü o ismi ne yapacaktık biraz yaşatacaktık ama iki hafta oldu hiç kimse bana isim sormuyor herhalde biliyorlar ben Lut ismini koyacağım diye mi sormuyorlar bilmiyorum işin latifesi bir tarafa kalsın ama Hazreti Lut'un o güzel isminin ne anlama geldiğini biraz öğrenmek durumundayız o ismin anlamını öğrenirsek belki bu noktada o isim içimizde aramızda çoğalma gibi bir hale de dönüşmüş olur hatırlayın geçen dersi Lut isminin Kur'an-ı Kerim'de 27 kere geçtiğini söyledik dilcilerimiz arasında bir ihtilaf var bu kelimenin kökeni Arapça mıdır? İbranice midir? Yoksa başka bir dil midir? O ihtilafları uzun uzadıya size aktarmayacağım ama şu kadarını söylememe bir fırsat verin, müsaade edin. Alimlerimizden, dil alimlerimizden Ferra Lehyani, İbn İbnü'l Arabi gibi bir kısım ulemaya göre kelime Arapça. Zaten lata fiilinden türetilmiş bir kelime ki Livata'nın da buradan geldiğini söylemiştik zaten. O lata havuzu ve benzeri şeyleri sıvamak, yapışmak, birine göz isabet ettirmek ya da ok isabet ettirmek, bir şeyi gizlemek gibi anlamlar taşıdığını söylemişlerdir. Ama diğer taraftan neha, sibevey, nekaş, zeccaç gibi yine dil alimlerimiz, Kelime Arapça değil diyorlar, Arapçalaşmış sonradan, manalar evet buna yakın ama kökeni Arapça olmadığını söylüyorlar. Bununla alakalı da farklı iddiaları da var. Yine bu görüşe göre aynen İbrahim gibi, İsmail gibi, İshak gibi bu kelime de Arapça değil, İbranice kökenli ya da yabancı bir isim. Bir kısım araştırmacıya göre de İbranice örtmek ve kapamak manalarına geliyor ve başka iddialar da var. Bunların hepsi bir tarafa dursun ama biz şöyle bir şey çıkaralım buradan derim. Şu da o da şu. Her insana isminden bir nasip vardır ya. E bu isme de bir şeyi başka bir şeyle sıvamak, kapatmak manası veriliyor. Biz Hazreti Lut'un da mücadelesini göz önüne alarak Lut dediğimizde bu ismin manaları, mesajları zihnimizde şöyle Çağrışsa herhalde isabet etmiş oluruz. Akidesi ile inançsızlığı, ahlakı ile ahlaksızlığı, iffeti ile iffetsizliği, sevgisi ile sevgisizliği, ilmi ile cahilliği, sabrı ile aceleciliği sıvamış ve kapatmış bir peygamberdir. Selam binlerce selam ona olsun. Gerçekten bu söylediklerim de, onun mücadelesinde var. E madem Hazreti Lut'un isminin anlamında da böyle şeyler var, bir şey bir şeyle kapanıyor, kapanan şeylerin bunlar olduğunu söylesek ve böyle bir mesaj alsak, herhalde isabet kaydetmiş olurum, oluruz. Bunu tekrar etmek istiyorum, bir daha tekrarlamak istiyorum. Akidesi ile inansızlığı, ahlakı ile ahlaksızlığı, iffeti ile İffetsizliği sevgisiyle sevgisizliği ilmiyle cahilliği ile aceleciliği sıvamış ve kapatmış bir peygamber. Hazreti Lut'un isminin de böyle bir mesaj ihtiva ettiğini isminin anlamının da bu olduğunu bilelim ki bu noktada o Lut ismiyle daha farklı bir barışıklık halimiz gerçekleşmiş olsun inşallah. Gelelim Hazreti Lut'un soyuna. Çok söyledik. Bir daha tekrar edelim. Hazreti Lut'un hatırlanacağı üzere İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni olduğunu biliyoruz. Hazreti İbrahim'in Nahor ve Haran isimli iki kardeşi var. Hazreti Lut Haran'ın oğludur. Şimdi ekrana geldi herhalde bir tablo. O tablo üzerinden biraz daha iyi anlayacağız o kutlu silsileyi, aileyi ve birbirlerine yakınlığını daha iyi görmüş olacağız. Bakın Hazreti Nuh'dan Saruha ya da bir diğer Telaffuzuyla Saruk'a kadar arada yedi baba da var ama çok böyle kalabalık olmasın diye ekranda onları çıkardık. Zaten Hazreti İbrahim derslerinde onları görmüştük. Saruk'a geldiğimizde Saruk, o, o Hazreti İbrahim derslerinde dediğim gibi gördük. Sonra Nahur ya da Nahur Hazreti İbrahim'in dedesi zaten. Nahur'un iki oğlu oluyor. Tarah ya da bir diğer telaffuzla Tarah hayla ya da bilinen adıyla Azer, Azer zaten Hazreti İbrahim'in babası. Diğeri ise Haran, o ise Sare validemiz'in babası. Dolayısıyla Hazreti Sare, İbrahim Aleyhisselamın amcasının kızı. O derslerde zaten değinmiştik. Hazreti Lut'un ise dedesinin kızı, kızı dedesinin kardeşinin kızıdır. Bu yönüyle de Sare validemiz. Lut aleyhisselamın halası gelir, halası olabilir. Dolayısıyla Lut aleyhisselamın hem İbrahim aleyhisselama hem de hanımı Sare validemize yakınlığı var. O aileye böyle bir yakınlığı olduğunu bilmemizde fayda var. Çünkü o ailenin gündeminden hiç Lut aleyhisselam düşmeyecek. Hatta azabın haberi önce onlara gelecek sonra diğer tarafa geçecek. Onun için bu yakınlığı bilmemizde fayda var. Bakın görüyorsunuz tabloda Azer'in üç tane oğlu oluyor. Hara'n Hazreti İbrahim ve Nahor. Sıralama da böyle. Haran İbrahim Aleyhisselam'ın abisidir. Nahor ise küçük kardeşidir. Haran Hazreti Lut'un babası. Harran şehrinin ismi de oradan zaten. Hazreti Lut'un babasının orada o şehrin imarında çok ciddi emekleri olduğu için şehir onun babasının ismiyle anıldı Harran diye. Diğer kardeşi Nahor'un ise Betwil isimli bir oğlu oluyor. Onun da refka isminde bir kızı oluyor. O kız biliyorsunuz Hazreti İsa'kla evleniyor. Yani aradaki ilişkileri tablodan görebiliyorsunuz zaten. Dolayısıyla Hazreti İsa'k ve Refaka İsrail oğullarının atası işte. En başta onların isimleri duruyor. Hazreti Lot'un hanımı vahile sıkıntı büyük biliyorsunuz onda. Ona ayrıca özel olarak gelecek, geleceğiz zaten. O evlilikten Hazreti Lut'un iki tane kızı oluyor. Bunların isimleri biraz bizim kaynaklarımızda ihtilaflıdır. Reisa ya da Risa diye bir kızın ismi. Diğeri ise Raziye, Zagarta veya Gisa olduğu söylenir. Bu kızlardan bir tanesiyle Hazreti İbrahim'in oğlu Medyen evlenir. Biliyorsunuz Hazreti İbrahim derslerinde söyledik. Hazreti İbrahim'in sadece iki oğlu yok. İsa'kla İsmail bilinen ama sonra Hazreti İsa İbrahim'in başka çocukları doğdu. O çocuklardan birinin adı da Medyen. Medyenle işte buradaki Lut Aleyhisselam'ın kızlarından biri evleniyor. Medyen oğulları diye tarihe geçen, özellikle Şuayb Aleyhisselam'ı işlediğimizde karşımıza çok çıkacak o isim. Orada o Ailenin de nereden geldiğini buradan öğrenmiş oluruz. Hazreti Lut'un soyuyla alakalı olarak bu kadarıyla iktifa etsek yeterli olur zannederim. Şimdi benim güzel kardeşlerim asıl konumuz bugün Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lut nasıl anlatılıyor? Eğer biz bu konuyu biraz böyle gerçekten iyice anlayabilirsek ben size biraz anlatabilirsem hangi özellikler sıfatlar öne çıkarıldı bunlar neden kaynaklanıyor bunları biraz tespit edebilirsek buradan dediğim gibi ideal dava adamının davetçi kimliğinin temel vasıflarını çıkaracağız ve bize çok ciddi bir biçimde katkı sağlayacak Allah'ın izniyle. Belki biraz daha farklı açılardan bakılsaydı madde sayıları fazla olabilirdi ama ben 16 maddeyi sizin nazarlarınıza vereceğim. Şöyle bir başlık açıyorum Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Lut'un şahsiyeti ve özellikleri 16 maddede de bunları sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Birincisi şu alemlere üstün kılınan hidayet sahibi peygamberlerden biridir En'am suresi 86. ayet. Hatırlarsanız bu ayet iki ders önce yani ilk Hazreti Lut dersimizin de serlevhasının dayanağı olan ayetti. Ve İsmail ve Yasaa ve Yunus ve Lut'a ve kullan faddalna alel alemin. İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da hidayete erdirdik. Onların hepsini alemlere üstün kılıverdik. Alemlere nasıl üstün kılındı o derste de işlemiştik. Onun için burada tekrardan detaylara girmeyeceğim. İkincisi kendisine kitap, hikmet ve nübüvvet verilen peygamberlerdendir. En'am suresi 89. ayet. Kendisine kitap, hikmet ve nübüvvet yani peygamberlik verilen peygamberlerden birisidir. Ula'ikellezîne âteynâhumul kitâbe vel hukme vel nübüvve. Bunlar... Yukarıda isimler sayılıyor sonra diyor işte bunlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdendir. Bu pasaj Kur'an-ı Kerim'de en fazla peygamberlerin bir arada sayıldığı pasajdır. Bakın 83. ayetten itibaren o ayetlerde isimler sayılır ve tam 18 tane peygamber arka arkaya sayılır. Kronoloji yok o sıralamanın başka bir hikmeti var onu inşallah siz araştırıp bulacaksınız. Bakın sıralama aynen şöyle İbrahim, İsa, Yakup, Nuh, Davud, Süleyman, Eyüp, Yusuf, Musa, Harun, Zekeriya, Yahya, İsa, İlyas, İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut hepsine binlerce kez selam olsun 18 tane peygamber. Bu sıralamayla sayıldıktan sonra deniyor ki ula ikellezine. işte bunlar var ya bu sayılanlar. teyne humul vel hukme ve nubuve. Kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdendir. Hazreti Lut da onların içerisinde. O zaman Hazreti Lut'a da kitap verilmiş. Yani bu kitap verilen peygamberler deyince bizim bir yanlış algımız var. Yani sıra sınırlandırmışız onları. İşte şu kadarına verildi de bunlara verilmedi diye. Biz Kur'an'dan bu meseleyi biraz irdelediğimizde bunun çok doğru olmadığını görüyoruz. Elbette ki peygamberliğin en önemli meselesi neydi? Vahiydi. Onlara vahiy geldi. Belki onlara farklı bir şeriat verilmedi. Onlar Kendileriyle aynı zamanda yaşayan peygamberin şeriatıyla amel ettiler ya da bir önceki peygamberin şeriatıyla amel ettiler. Ama netice itibariyle onlara vahiy de geldi, onlara hikmet de verildi, onlara nübüvvet verildi. Yani peygamberlik verildiğine dair işaretler, açık beyanlar ayrıca zaten başka ayetlerde de ortaya çıktı. Üçüncüsü bu ayet çok önemli daha çok bizim gündemimize gelecek bu ayet ter temiz olan ve ter temiz kalan peygamberlerdendir. A'raf 82. Şimdi burada şöyle bir itiraz yapabilirsiniz. Ya hocam peygamberden bahsediyoruz. Peygamber tabii ki temiz olacak, tabii ki temiz kalacak. Başka bir bu manada yanlış bir şey düşünebilir miyiz? Haşa elbette ki düşünemeyiz. Ama özellikle eğer bir peygamberin temizliği nazara veriliyorsa hele hele burada olduğu gibi düşman peygambere temiz diyorsa bu dikkat çekilmesi gereken bir şey. Düşmanlara ya bunlar temiz adamlar diyorlar. Bunlar temiz adamlar. Zaten o ahlaksızlığı Kendilerine meslek edinenlerin düşman oldukları bir sınıftır temiz kalmaya mücadele temiz kalma adına mücadele verenler. Onlar temizliğin düşmanı olduğu gibi temiz kalma adına gayret içerisinde olanların da düşmanıdırlar. Bunun çok örnekleri var dediğim gibi gelecek ona geldiğinde sıra çok farklı şeyler söyleyeceğiz. Ayeti bir daha hatırlayalım. Kavminin cevabı Lut'a ne oldu? Lut bir şeyler söyledi. Kavimden Lut'a cevap veriyor. Onları yani Lut'u ve onun taraftarlarını çıkarın memleketimizden. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. Temizliğe ve temiz kalanlara düşman oldular. Nazara verilmesinin sebebi bu. Bunu ne olur? Gözden kaçırmayalım. Dördüncüsü bakın çok önemli bir noktaya daha geldik. Hayal abidesi olan ve iffetsizlikten utanan bir peygamberdi Hazreti Lut. Hicr suresinin 68 ve 69. ayetler. Şimdi benim güzel kardeşlerim o kadar güzel ki ben de bazen işte böyle şeylerin üzerine yoğunlaşınca düşüyor jeton. Başka türlü yakalayamıyorsunuz onu. Biz geçenlerde mesela Hazreti Lut'u Hazreti Osman'la Allah Resulü'nün Kıyaslamasına şahit olduk. Hazreti Osman'ı daha doğrusu Hazreti Lut'la kıyasladı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nerede kıyasladı? Habeşistan'a Hazreti Osman giderken dedi ki Osman'a selam olsun o da Lut gibi ailesiyle beraber hicret edendir. E şimdi biz Hazreti Osman'ı nasıl biliyoruz tarihte? Meleklerin kendisinden haya ettiği insan. Geliyoruz Lut'a aynısı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demek ki sadece hicretten dolayı kıyaslamamış Hazreti Osman'ı Hazreti Lut'a. Demek ki Hazreti Osman'da Lut aleyhisselamın bu özelliklerini de fark etmiş aleyhissalatü vesselam Efendimiz ki hatırlayın Lut'la alakalı ayetler ne zaman nazil olmaya başladı Mekke'de 3. yıldan itibaren bu manada bu bilinci bildiği için sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Osman'ı Lut aleyhisselamla kıyasladı ve biz Hazreti Lut'taki o hayayı o iffeti bu noktada o iffes, iffeti koruma gayretini gördüğümüzde daha iyi anlamış oluyoruz. Ama burada bir şey daha var o sadece iffetini koruyan birisi değil Lut aleyhisselam iffetsizlerin o yaptıklarında karşı da utanan birisi iffetsizlikten utanıyor kendisi afif zaten kendisi iffetli o ayrı. Bir de karşısında yapılanlardan utanıyor etmeyin eylemeyin diyor ya beni utandırmayın diyor. Beni misafirlerimin yanında mahcup düşürmeyin diyor. Beni şunların yanında böyle bir duruma düşürmeyin diyor ve biz bunları Kur'an'dan okuyoruz. İşte Hicr suresinin 68. ayeti dedi ki Lut işte bunlar benim misafirlerimdir. Ne olur beni utandırmayın, beni mahcup etmeyin, Allah'tan korkup sakının ve beni rezil etmeyin, beni küçük düşürmeyin bir feryat ortaya koyuyor Hazreti Lut. Ama o feryadın içerisinden biz nasıl onların yaptıklarından utandığına dair de şeyleri çıkarabiliyoruz. Beşincisi hüküm, hikmet ve ilim verilen bir peygamberdir. Enbiya 74 Hatırlarsanız bu da geçen dersimizin sel levhasının dayanağı olan ayetti. Ve lutan ateynahu hukmen ve ilmen. Biz Lut'a da bir hüküm, hikmet ve ilim verdik. Ona hem hüküm, hikmet hem de ilim verdik. Altıncısı kötü işler yapan kavmin içerisinden kurtulan bir peygamberdir. Enbiya suresi 74. Burada da diyor ki Kur'anımız ve ne ceynahu minel qaryeti lleti kanet ve onu habis, çirkin işler yapmakta olan kavim içerisinden kurtardık. O kurtuluşuna ait başka ifadeler de var Kur'an'da. Birer ayet aldığımız için yine burada da öyle ama onun özellikle kurtulması, o kurtuluş anı azap geldiğinde yaşananları ayrıca zaten detaylı bir biçimde göreceğiz. Yedincisi Allah'ın rahmetini kazanan ve böylece salihlerden olan bir peygamberdir. Enbiya suresi 75. ayet ve edhalnahu fi rahmetina innehu minas salihin onu lütfu da rahmetimize nail kıldık. Çünkü o salihlerdendi. Birçok peygamberde gördük değil mi bu salih ifadesini? Çok acayip bir ifade bu. Çünkü başka mesajlar var orada. Ama burada iki şeyi beraber görüyoruz. Allah'ın rahmetine nail olmak ve salihlerden olmak. Salih olmak, salihlerden olmak neydi benim güzel kardeşlerim? Bir hatırlayın. Her daim iyi. Doğru, güzel, faydalı, hayırlı işler yapmak. Bu işlerin ya öncüsü olmak ya takipçisi olmak. Peygamberler öncüsü. Bizim de ya öncüsü ya takipçisi olmamızı istiyor. İyiliğin zirvesi onlar iyiliğin zirvesi. İstiyor musunuz iyi olmak peygamberlerin yolunu izlemeniz lazım. Başka yolu yok. Zaten onun için ısrarla peygamberlerin salih olduğuna dair vurguda bulunuyor aziz kuralımız. Bakın benim güzel kardeşlerim. Sekizinci maddeye geldik ve çok önemli bir maddeye geldik. İstisnai bir özelliğe geldik Hazreti Lut'un ve özellikle buradan verilen mesajlar bizim için de çok önem arz ettiği için dikkatlerinizi biraz yoğunlaştırmanızı sizden rica ediyorum. Şu Ara suresinin 161. ayetinden bir şey öğreniyoruz. Yabancı olmasına yabancı biri olmasına rağmen muhataplarına kardeş olarak gönderilen bir peygamberdir. Yabancı. Bunu da biz ayetten açıkça görüyoruz. Ona onlara kardeşlerim diye takdim edildiğini. lehum ahukum Lutun ala tettekun. Hani onlara da kardeşleri Lut Allah'tan korkupmaz mısınız? Sakınmaz mısınız demişti. Kaf suresinin 50. ayetinde de bu ifadeyi görüyoruz biraz daha farklı bir şey. Ve Adun ve Firavunu ve ihwanul Lut atkami Firavun ve Lut'un kardeşleri yani Lut'un kavmi de yalanladılar gelen peygamberleri. Şu Kaf Suresinin 13. ayeti acayip bir ayet. Bakın burada at kavmi söyledi, Firavun dedi, Firavun bir şahıs dedi. Sonra da Lut'un kardeşleri olarak Lut'un kavmi dedi. Bu üç tane kavmin ve biri şahıs aslında iki kavmin bir şahsın insanlık tarihi içerisinde seçilip beraberce anılması zulümde haddi aşmada zirvelerde olduklarını gösterir. Üçünün de bu özelliği var. Ad kavminin de Firavunun da Lut kavminin de onun için beraberce analıyor. Bu işin ayrı bir boyutu. Şimdi biz burada başka bir yere doğru gideceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de biz birçok ayette okuyoruz. Peygamberler gönderildikleri kavimlerinin karşısına kardeşleri diye takdim edildi. Kaç ayette okuyoruz. Özellikle şu ara süresinde arka arkaya beş peygamber sayılır. Bu 5 taneden dördü kavimlerine kardeşleri diye takdim edilir. Bir tanesi de burada edilmez ama başka bir yerde edilir. Şimdi o tablo gelecek zaten karşınıza. Şu ara süresi 106'da Hazreti Nuh'u okuyoruz. İd galelehum ehuhum Nuhun El ettekun kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Arkasından İzlalelhum ehuhum hudun el ettekun şu ara 124'te Hudullah Aleyhisselam şu ara 142'de İzlalelhum ehu ehuhum salihun el ettekun kardeşleri salihte aynı şeyi söyledi. Şu ara 161 deden Lut aleyhisselam. İzlalelhum ekuhum Lutun elatettekun kardeşleri Lut'tu onlara aynısını söyledi. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şimdi sıra geldi Şuayb aleyhisselama. Şuayb aleyhisselamda kardeşleri demedi. İzlalelhum şuaybun elatettekun kardeşleri yok. Burada yok. Ama Söz gidiyor ileri başka ayetlerde Hud suresinin 84. ayette ve ila medyene şu şuaybe ayetini okuyoruz. Medyene de kardeşleri şuaybı gönderdik. Niye orada söylemedi burada söyledi niye Kur'an unutur mu aşağı kelimeleri burada seçmemezlik yapar mı ya da bu öylesine söylemiş bir şey mi? Hayır hayır hayır, hayır. burada bambaşka bir şey var ben bunu nerede anlattım? Siret-i Enbiya'nın 16. dersinde anlattım. Yani Hud aleyhisselam'ı anlattığım yerde anlattım. Onun için oraya havale edeceğim sizi. Bir daha girmeyeceğim. Şimdi burada bir başka noktaya ben dikkatlerinizi çekeceğim. Gördük bakın şu ara süresinde Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Hazreti Salih, Hud süresinde Hz. Şuayb kendi kavimlerinin karşısına geçtiklerinde dediler ki biz kardeşleriniz sizin ya kardeşleriniz. Onlar bunu derken Tabii ki başka amaçları vardı, farklı şeyler de vardı ama gerçekten de o kavimdendiler, yabancı değildiler. Yani Hud aleyhisselam at kavmindendi. E Şuaib aleyhisselam Medyen'dendi zaten. Nuh aleyhisselam zaten onunla şekillendi, kendi kavmine geldi. Dolayısıyla yabancı değillerdi ama Hazreti Lut yabancı. Nereden geldi Hazreti Lut? Harran'dan geldi. Önce Filistin'e geldi amcasıyla beraber. Amcasıyla bir miktar kaldı, sonra... O tek başına geldi Sodom Gomorra'ya Allah onu oraya görevlendirdi geldi yabancı oldu kavim yabancı dili yabancı kültürü yabancı birçok bu noktada ortak yönü olmayan bir kavmin içerisinde yaşamak ve onlara Allah'ın dinini tebliğ etmek zorunda kaldı. Peki yabancı olmasına rağmen Kur'an niye ona kardeşleri dedi bunun önemli sebepleri var benim güzel kardeşlerim nedir biliyor musunuz sebepleri? Birincisi şu Hazreti Lut onların içerisinde bir müddet kaldı onlar onu yani kavim onu o da kavmi muhataplarını tanıdı. Yani öyle Hazreti Lut gitti işte Sodom Gomorra'ya selam aleyküm selam selam dememiştir de öyle anlayın diye söylüyorum. O anda selamla başka bir şey söylenir ben geldim Allah'ın peygamberiyim hadi sizi Allah'ın dinine davet ediyorum demedi. Bir müddet yaşadı onların içerisinde. Onlar da tanıdılar Lut'u aleyhisselam. Lut da tanıdı onları. Dolayısıyla böyle bir tanışıklık oldu. Kardeşleri ifadesinden biz bunu anlayabiliriz. O tanışıklığı ifade etmek için Kur'an Lut aleyhisselamı da onlara kardeşlerim diye takdim etti. İkinci bir mesele Lut aleyhisselam onlardan bir hanım ile evlendi. Dolayısıyla oralı oldu. Damat da onların vahile oralı bir hanımdı. Oradan evlendiği için yakınlık oluştu o günkü evliliğinde çok bu manada biliyorsunuz kurduğu bağları. O bağları da düşündüğünüzde ne sebe nelere sebebiyet verdiğini anlamamış anlamış olma olmamız lazım. Üçüncüsü Hazreti Lut Hazreti İbrahim'den dolayı da bilinen biriydi. Soyu, sopu, asalet asaleti biliniyordu. Mesela tarihi kitaplarda var, hadislerde zaten Kur'an'da bu noktada bir bilgi yok, hadislerde de yok ama tarihi bazı kaynaklarımız da var onlar da biraz biliyorsunuz İsrailiyat'tan etkilenirler onlardan alırlar o bilgileri. Hz. Lut biraz sorunlar yaşayınca onların içerisinde Hz. İbrahim yeğenini korumak ve yeğenini bu noktada onların karşısına savunmak için büyük bir askeri birlikle oraya geldiği kaydedilir. Biz bilmiyoruz bu doğru mu değil mi ama bildiğimiz bir hakikat var ki o kavim biliyor İbrahim onun amcası bunu biliniyorlar dolayısıyla soyunu asaletini nereden geldiğini nasıl bir aileye mensup olduğu bilinen bir şey. Dördüncüsü bakın önem önem önem arka arkaya gelecek bu maddeler. Hazreti Lut onlara kardeşliğini öne çıkararak konuşuyor. Onların ön yargılarına esir olmamalarını sağlamak istiyordu. Kardeşlerim diyor mesela ben de sizin kardeşinizim diyor. Yakınlığı ortaya koyuyor ki ön yargıları dağılsın. Beşincisi Hazreti Lut onlara kardeşlerim diyerek bir peygamber olduğunu ama insanüstü olmadığını iyice belletmek istiyordu. Evet ben Allah'ın bir peygamberiyim ama ben insanüstü değilim melek değilim. Bir melekten beklediğinizi benden beklemeyin. İkide bir gelip karşıma mucize istiyoruz şunu yap bunu yap diye benden sihirbazlıklar beklemeyin. Ben Allah'ın peygamberiyim Allah bana mucize verirse o mucize farklı bir biçimde ortaya çıkar o ayrı bir mesele ama benden insanüstü şeyler asla beklemeyin. Ben de sizin gibi bir beşerim sizin gibi bir insanım birçok peygamberin söylediği bu hakikat aslında Lut aleyhisselamın da kardeşler diye takdim edildiği o takdiminden öğrenebiliyoruz. Altıncısı bizim için çok önemli benim güzel kardeşlerim. Hepsi önemli de bu altıncısı biraz daha önemli. Hazreti Lut onlara üstten bakmıyor. Onların seviyelerine inerek onları bir hakikate davet ediyordu. Bakın onların karşısına geçip de şöyle bir şey demedi. Ulan kafirler, gavurlar, ahlaksızlar, hayasızlar, iffetsizler, şunu yapanlar, bunu yapanlar. Yok ya böyle bir şey yok ya. Hazreti Lut onların o ahlaksızlıklarını asla kabul etmiyor. Birazdan da bunun detaylarını göreceğiz. O ahlaksızlıklara buğz ediyor ama ne dedik en başta günahla günahkarı birbirinden ayırıyor. Ayırdığı için de onlara tepeden bakmıyor. Ben kurtulmuşum sizi kurtarmaya geliyorum. Ben kurtarıcıyım zaten sizi kurtarmak için karşınızdayım demiyor ya böyle bir şey yok. Peygamberler böyle üstten bakmazlar insanlara ama gelin görün ki bugün bizim içimizden bazıları sanki kurtulmuş beyefendi onun onun cennet beratı elinde o milleti kurtarmak adına yukarıdan bir üslupla yukarıdan bir bakışla davet etmek zorunda olduğu insanlarla bir dil üzerinden muhatap olmaya çalışıyor. Böyle bir dil isabetli bir dil değil siz tepeden baktığınız yukarıdan baktığınız insanları yukarıya çıkaramazsınız. Eğer siz o insanları belli bir seviyeye çıkarmak istiyorsanız inmeniz lazım onların seviyesine. Onun için bu kurtarıcı kibrinden kurtulmalısı gerekir davetçinin. Eğer bir davetçi kendisini kurtulmuş olarak görüyorsa burada ciddi bir hata var. Bakın biz sahabeden bir edep öğreniyoruz benim güzel kardeşlerim. Onlar insanlığı kurtarmak için çırpındılar değil mi? Her birisi dünyanın dört bir tarafına dağıldı. Bunun onlarca örneği var. Gittikleri yerlere ne diyordular? Gelin beraber kurtulalım diyordular ya. Gelin beraber kurtulalım. Çünkü onların kurtulma dertleri vardı. Kurtulma dertleri olduğu için kurtarma adına çırpındılar. E sen kendin sanki kurtulmuşsun. Cennet hazır zaten seni bekliyor dört taraftan 8 kapıyı açmış gel gel diyor. Sen ona garanti nazarıyla bakıyorsun. Ondan sonra da aşağıda kim varsa onlara da farklı bir nazarla bakıyorsun. Böyle bir davet olmaz. Bugün niye bazen davet çıkmaza giriyor? E biraz da buradan anlaşılsın. Hele in aşağıya. Hele in. Bir makul bir seviyeye in. Hele sende bir akıbet korkusunu yüreğinin ta derinliklerinde bir duy. Hele sende o endişeyi gerçekten hisset ve gerçekten karşıdakilerine merhamet nazarıyla bak ve gerçekten onları kurtarma adına o ızdıra kendi kurtulma ızdırabınla beraber eşitle ve o noktada o ızdırabı duyarak hareket et. Ondan sonra bazı şeyleri daha farklı bir biçimde anlamış olacaksın. Hazreti Lut'un burada kavminin karşısına hem de nasıl bir kavim biliyorduruz işte kavmin nasıl olduğunu. Öyle bir kavmin karşısına da kardeşleri Lut diye takdim edilmesinin üzerinden alacağımız mesajlar bunlar. Dokuzuncusu o gönderilen tüm peygamberler gibi Emin bir elçidir. İnni lekum rasulun emin. Şu ara süresi 162. ayet. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş emin güvenilir bir elçiyim. Elçilik ve eminlik ayrılmaz iki kavram, iki hal. Varsa eğer elçilik hemen şunun yanında ne olmalı? Eminlik olmalı. Eğer eminlik yoksa elçilik yok. Muhammedul emin sonra Muhammedun Resulullah. Bütün peygamberler böyledir. Onlardaki eminlik vasfı öndedir. Emanet olmazsa olabilecek bir şey mi bu? E bugün davetçi diye bir kimliği konuştuğumuzda da konuşmamız gereken en önemli vasıflardan bir tanesi bu. Eminliğin olmadığı bir yerde elçilikte yok. Bir kere bunu bilelim. Onuncusu. Yaptıklarına karşı muhataplarından hiçbir beklenti içerisinde olmayan bir peygamberdir. Bütün peygamberler gibi o da bu özelliğini her daim yansıtmıştır ve bunu anlamaları içinde yine Allah'ın gönderdiği o vahyin o mesajları çerçevesinde bunu kavimlerine takdim etmişlerdir. Biz onlarca ayette Kur'an'da bu hakikati okuyoruz. Burada da şu ara süresi 164'te Hazreti Lut'un dilinden okuyoruz. Ve me es'elukum aleyhimin ecrin in ecriye illa ala rabbil alemin. Buna karşılık ben sizden bir ücret, bir beklenti, bir ecir istemiyorum. Benim ücretim, ecrim yalnızca alemlerin Rabbine aittir şu ara 164'te de Lut aleyhisselamın dilinden dediğim gibi. 11'incisi bakın bir şey daha geldi burada çok önemli. Kavminin yaptığı kötü işlerden nefret eden bir peygamberdir. Şu ara 168. O kötü işlere karşı yüreğinde derin bir buz vardır. O amele düşmandır. O amelden nefret etmektedir. Ama ameli işleyenlere karşı merhamet duymaktadır ve o amelin kendisinden inanılmaz düzeyde uzak olduğunu ortaya koymaktadır. Allah aşkına eğer bu ayrımı yapmasaydı Hazreti Lut evini sardılar. Gelen melekler erkek suretinde geldi yakışıklı erkekler detayları okuyacağız. Evini sardılar o erkekleri istiyorlar dışarıda azgın bir kavim var bize ver bize ver deyip bağırıp duruyorlar. Hz. Lut onlara ne diyor halen merhametle onları bir şeye davet ediyor halen onları bir şeye davet ediyor. Şimdi söyleyeyim biraz üzerinde durun sonra bu meseleyi konuşacağız zaten. Bütün azgınlıkların devası nikahtır Hz. Lut'un da o gün o kavme verdiği ilaç nikahtır. Nikah varsa ilaç var şifa nikah ve peygamber onları nikaha davet ediyor. Nikah davet ederken söylediği o şefkat dili, o bu, o merhameti anladığınız zaman bunu anlıyorsunuz. Ya bir insan insanın şahsından nefret etse onu kurtarmak için çırpınabilir mi? Hazreti Lut ayırıyor bunu ayırıyor. Azgınlıktan gözleri böyle fırlamış böyle farklı bir hale girmiş. Hiçbir sınır tanımayan insanlara karşı bile halen bir şifa verip onları kurtarmanın mücadelesini veriyor o büyük peygamber. Binlerce kez selam olsun ona. İşte bu ancak bize bir şeyi gösteriyor. Evet o çirkin amelden nefret ediyor mu Hazreti Lut? Hem de ne biçim? Buğz ediyor mu? Ediyor. Tiskiniyor mu? Tiskiniyor mu? Midesi bulanıyor mu? Midesi bulanıyor. Kızıyor mu o ameli işleyenlere? Kızıyor. Ama ne olursa olsun... O amelin faillerini de kurtarmanın mücadelesini veriyor. E bilmem derdimi anlatıla anlayabiliyor muyum? Bilmiyorum ben kendi içimdeki şu andaki o bu Feryadı size biraz olsun yansıtabiliyor muyum? Bakın bunları kaybettiğimiz için çok şeyler kaybediyoruz. Bunları kaybettiğimiz için etrafımızdaki insanları kaybediyoruz. Bunları kaybettiğimiz ve bunlara dikkat etmediğimiz için ne yazık ki İslam'ın bu dirilten mesajlarını muhataplara bir türlü ulaştıramıyoruz. İşte Hazreti Lut bize bunu da öğretiyor. Şu ara Suresi'nin 168. 8. ayetine dikkat edin. Ne olur? "Kale inni li amelikum min el qalin." Şüphe yok ki ben sizin yaptıkları, yaptığınız bu amelden nefret etmekteyim. Onu kınamaktayım. Ben o amelden uzam. Galin bu aslında. Ben o ameli sevmiyorum. O amelle buz ediyorum. O amelden dediğim gibi tiskiniyorum. Midem bulanıyor bunları söylüyor. Ama ona rağmen işte dediğim gibi ayıran amelle o ameli faille o fiili ayıran bir bakış açısıyla da meseleye yaklaşıyor. On ikincisi Allah'ın ve bütün inananların selamını kazanmış bir peygamberdir. Neml suresi 59. ayet. Bizim bugünkü dersimizin serlevhası ne? Selam olsun seçilmiş bir kul olan Hazreti Luta. İşte bu ayet. Bu ayet serlevhamızın dayanağı. Kul hamdulillah ve selamun ala ibadihillezine istafa. De ki elhamdülillah Allah'a hamdolsun. Allah'a ve Allah'a hamdolsun ve selam olsun onun seçtiği kullarına o kullardan bir tanesidir işte Hazreti Lut. Ayet devam ediyor Allah mı daha hayırlıdır yoksa onların ortak koştukları mı elbette hayırlı olan el hayır olan Allah'tır. Hayrın kaynağı olan Allah'tır. Hayır ondandır. Mutlak hayır ancak onun hayır dedikleridir. Birilerinin hayır ya da şer diye isimlendirmesi o şeyi hayır ya da şerre dönüştürmez. Allah eğer hayır diyorsa o hayırdır. Allah şer diyorsa o da şerdir. Bakın burada ayetten bir şey öğreniyoruz. Rabbimiz Hazreti Lut'a selam gönderiyor. Ona ve onun gibi seçilmiş bütün elçilere. E gelin biz de bir selam gönderelim. O güzel elçiye bir selam gönderelim. Selamımızı ona ulaştıralım ki... Allah'ın gönderdiği o selamın arkasından bizim selamlarımızla ona ulaşsın. Kıyamete kadar gelecek olan bütün inananlar da ona her daim adını andıklarında aleyhisselam dediklerinde o selamı bir dua niyetiyle dillendirecekler ve ulaştıracaklar. Biz de buradan ulaştıralım. Diyeceğiz ki selam olsun sana ey Allah'ın seçilmiş ve elçi olarak gönderilmiş kulu Hazreti Lut. Selam olsun sana ey zorlu imtihanların sahibi olan kutlu peygamber Hazreti Lut. Selam olsun sana ey ahlak medresesinin mümtaz muallimi olan Hazreti Lut. Selam olsun sana ey çağlara ahlak, haya, iffet mührü basan Hazreti Lut. Selam olsun sana ve senin gibi olan bütün hidayet önderlerine ve elçilerine. Allah selamlarımızı Başta Hazreti Lut'a konumuz olduğu için onun dışında öncesinde ve sonrasında gelen ki en sonundaki kim biliyorsunuz alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebi hepsine binlerce selamımızı bu vesileyle bir kez daha ulaştırmış olsun. 13.sü Hazreti İbrahim'e iman eden ilk müminlerden Ankebut 26. Fe amene lehu Lut. Lut hemen ona İbrahim'e iman etti. Bunun güzel bir. Nüktesi gelecek ileriki derslerde 14.sü seçilip gönderilen peygamberlerden biridir. Saffat 133 ve inne luten leminel murselin lutta elbette seçilen peygamberlerdendi. Bakın 15'e geldik duası kabul olulan peygamberlerdendir. Ankebut 30 bazı peygamberler dua ettiler biz bilmiyoruz o duaları ne oldu. Onlar bazen ahiret için bir şey istediler, bazen dünya için bir şey istediler, bazen bir şey istediler. Cenab-ı Hak onların icabetine farklı bir şeyler söyledi. Bunları okuyoruz biliyorsunuz. Hz. İbrahim'de dualarını okumuştu. Burada da Hazreti Lut dua ediyor. Sadece bir yerde değil biz her yerde bir ayet aldığımız için burada da aldık. Ama burada ben iki tane duasına yer vereceğim. Bakın Ankebut 30'da ne diye dua ediyor Hz. Lut. Kale Rabbin surni alel kavmil mufsidin. Rabbim müfsid olan şu fesat çıkaran kavme karşı bana yardım etti. Allah da yardım etti onu kurtardı. Onun o yakarışına bu bir feryat aslında bunu ne zaman yaptı? Artık bıçak kemiğe dayandığı zaman yaptı. Allah'ım dedi beni şu fesat çıkaran kavmin içinden kurtar dedi. Son ana geldiğinde Hazreti Lut'un yaptığı bu duaya Allah icabet etti. Ve o kavim helaka azaba uğramadan önce melekler geldiler. O azabın haberini verdiklerinde Lut ve ona iman eden bir avuç insanı o inkarcılar içerisinden çıkardılar. Böylece o kavim yerle bir oldu. Allah'ın o dehşetli azabının muhatabı oldular. Dolayısıyla buradaki o aykırışı görüyoruz. Şuara süresinde de bir duası var Hazreti Lut'un. Orada da diyor ki Rabbin neccini ve ehli mimme ya'melun. Ey Rabbim beni ve ehlimi, ailemi yani bana iman edenleri ve ehlimden iman edenleri tabii ki, tabii ki bunların yaptıklarından kurtar. Bu duası da icabet gördü. Ne istediyse bu noktada Hazreti Lut Allah onun duasına icabet etti. 16. sonuncusu da bu zaten. Her daim şükür eden ve bundan dolayı da kazanan peygamberlerdendir. Kamer suresinin 35. ayeti. Nîmeten min indine Kedelike neczimen şeker. Katımızdan bir nimet olarak işte böyle mükafatlandırırız şükredenleri. Hazreti Lut şakir kullardan şükretti. Neye şükretti? Birçok şeye. Ama biz böyle o ayetleri toplu bir biçimde okuduğumuzda bir şey çıkarıyoruz bence benim güzel kardeşlerim. Herhalde de isabet kaydediyoruzdur. Neye şükretti biliyor musunuz en fazla Hazreti Lut? Allah'ın beni bu ahlaksızlardan kılmadığın için o ahlaksızlığa karşı hiçbir meylimin olmadığı için sonuna kadar o ahlaksızlıkla ve o ahlaksızlarla mücadele ettiğim için yüreğimden bile onlara karşı en ufak bir kayma beslemediğim için kim ne derse desin kim neyi önüme koyarsa koysun hiçbir şekilde bu noktada beni buna ikna etmedikleri için Sonunda da senin razı olacağın bir hayatın sahibi olarak o azaptan kurtulup iman eden bir avuç insanla iman üzere bir hayat yaşadığım için. Hazreti Lut'un bu noktada şükredeceği çok şey var ama herhalde en önemli şükür vesileleri bunlar olsa gerek. Şimdi benim güzel kardeşlerim bakın 16 madde gördük dersinde baya bir sonlarına doğru gelmişiz artık ideal bir davetçi kimliğini şimdi göreceğiz. Bir hatırlayalım bir daha. Hazreti Lut o gün nasıl bir kavmin içerisinde davetçi, elçi, risalet ve nübüvvet görevini icra ediyor? Nasıl bir kavim vardı? Akide karışıklığı var o kavimde. Ahlaksızlık o biçim, adaletsizlik o biçim, sevgisizlik o biçim, aşırılık o biçim bunların hepsi var. Bunlar ortak diğer kavimlerde de var biliyorsunuz ama Hazreti Lut'ta ahlaksızlık, o güne kadar başka hiçbir kavimde ortaya çıkmamış boyutta var. Bakın o güne kadar başkalarında hiç olmamış. O gün Hazreti Lut'un kavminde ortaya çıkıyor. Bu öyle sıradan bir eşcinsellik meselesi değil. Bunu dediğim zaman da eşcinselliği basite akın anlamayın öyle demiyorum. Bakın Hazreti Lut'un kavmini göreceğiz eşcinselliğin farklı farklı farklı boyutlarını göreceğiz. Başka bir şey var burada yani onunla beraber başka bir şey var. Bütün bunları yaşadığı bir kavim var karşısında Hazreti Lut'un bunların içerisinde yaşarken bu 16 tane özellik üzerinden mücadelesini devam ettiriyor ve işin nihayetinde kazanan o oluyor. E şimdi gelelim bana siz de kendinize gelin. Nerede yaşıyorum ben zaman itibariyle 21. asırda nasıl bir zeminde yaşıyorum ahlaksızlığın her tarafta acayip derecede yürüdüğü bir zamanda yaşıyorum ahlaksızlık meşru görünüyor ahlaksızlık artık insanların tepki gösterdiği bir şey değil. Ahlak kavramını da biliyorsunuz biz geniş ele alıyoruz. Sadece meseleyi iffete indirgemiyoruz. İffet meselesini de sadece kadına indirgemiyoruz. Artık bunları anlamış olmanız lazım. Geniş anlamda söylüyoruz. Adaletsizliğin zirve yaptığı bir zeminde yaşıyoruz. İnanılmaz derecede sevgisizliğin olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Samimiyetsizliğin o biçim olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Hukuksuzluğun o biçim olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Açsızlığın şöyle olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Yani bizim yaşadığımız zaman benziyor Hazreti Lut'un zamanına. E şimdi ben Hazreti Lut'un o davetçi kimliğini eğer doğru bir biçimde öğrenebilirsem valla ben kendi hayatıma, kendi davranışlarıma, kendi mücadeleme, davet noktasındaki ustubuma, usulüme Hazreti Lut'tan ayar veririm. Ayar veririm oraya. Lut böyleydi aleyhisselam. Bana bunları öğretti. Ben de bunları yapmalıyım noktasında bazı şeyleri buradan kendi dünyama taşımış olurum. Bakın biz 16 tane Hazreti Lut'un özelliğinden ideal davetçi kimliğine ait 16 tane mesaj alıyoruz. Buyurun beraberce okuyalım. Birincisi dava adamı hidayet elçisidir. Bunu öğrendik en başta hidayet noktasındaki o mesaj bize bunu veriyordu. Peki hidayet nedir? Karanlıklardan, kargaşadan, karmaşadan, karışıklıktan kurtarıp Allah'ın dosdoğru yoluna kavuşmanın adı hidayettir. Eğer hidayette değilseniz tam aksi tam zıttı olan o kavram biliyorsunuz dalalettesiniz. Hidayet varsa karmaşa yok. Hidayet varsa karanlıkta değilsiniz aydınlıktasınız. Hidayet varsa gözünüzde ışık var. Işık yoksa gözünüz neye yarar? Lambalar sönse elektrikler gitse geçen mira şeyde regaip gecesinde bir anda gitti ya kaldı karanlıkla. Gözümüz ka gits olsa da bir işe yaramıyor. Çünkü gözümüzün görebilmesi için neye ihtiyaç var? Işığa ihtiyaç var. İşte o ışığın adıdır hidayet. Bilmem aklınıza geldi mi? Hazreti Ömer'in bir hatırası var biliyorsunuz bununla alakalı. İnsanları anlatıyor işte İslam şöyledir, böyledir diyor. İslam insanı şöyle yüceltir, şöyle izzetlik yapar, şudur budur İslam gelmeden önce biz işte kız çocukları diri diri gömüyorduk. Hazreti Ömer gömmüyor da işte o zaman öyle bir davranış var biliyorsunuz. Adet var o yanlış adetlere dikkat çekiyor. Bütün bunları söylüyor, söylüyor, söylüyor. İçlerinden genç bir çocuk işte genç bir delikanlı onları dinleyen, biri ayağa kalkıyor diyor ki Ömer diyor ya sen bunları söyledin söyledin de o zaman siz böyle yaparken yani helvadan put yapıp işte onların önünde tazim ederken sonra acıkınca o helvaları yerken aklınız yok muydu? Hiç mi aklınız yoktu sizin başınızda? Ne diyor Hazreti Ömer oğlum diyor aklımız vardı ama hidayetimiz yoktu. Hidayet olmasa akıl neye yarar? Bugün birçoğunun hidayeti yok işte. Ve burada biz bir şey öğreniyoruz. Dava adamı hidayet elçisidir. Kendi aydınlıktadır. Başkalarını da aydınlığa taşıma adına gayret içerisindedir. İkincisi, dava adamı kitap, sünnet ve hikmetle hareket edendir. Hz. Lut'tan bunu da öğreniyoruz. Kitap, sünnet ve hikmet. Orada sünnetle beraber nübüvvet dediğinde ayet sünnet işte. Bir de ayrıca hikmet demesi... Bizim dikkatlerimizi çekmesi lazım benim güzel kardeşlerim. Çünkü hikmet olmazsa yerli yerince olmuyor bazı şeyler. Nerede nasıl konuşacağını insan tam anlamıyla kestiremiyor. Arkasını sonunu hesap etmeden bazen bazı şeyler konuşuluyor söyleniyor o da başka facialara sebebiyet veriyor. Onun için burada kitap sünnet mutlak doğrular. O doğruları doğru zamanda yapmanın adı da hikmet oluyor. O da olması gerekiyor ki gerçek manada dava adamın kimliği oturmuş olsun. Üçüncüsü dava adamı temizdir, temiz kalan ve temiz ölmeye gayret edendir. Öğrendik mi bunu Hazreti Lut'tan? Vallahi öğrendik. Temizdir, temiz kalmaya gayret ve temiz ölmeye. Sonu da tahir bir biçimde bitirmenin gayret ve mücadelesini verir. Dördüncüsü dava adamı iffeti hayatının esası kılandır. İffet neydi? İffet dediğim gibi kadına indirgenecek bir kavram değil. İffetin temel anlamı şu. Hukukullah'a ve hududullah'a riayet ederek yaşamaktır. Hududullah Allah'ın sınırları, hukukullah Allah'ın hakları. Bu iki çizgiye riayet ederek yaşamanın adı iffettir. Ve o iffet genel bir kavram birçok şey içine girer. İçine giren o şeyleri tespit ettiğimizde nasıl afif ya da kadın için kullansak afife olunacağını öğreniriz biz o örneklikler üzerinden. Beşincisi dava adamı ilmi kuşanan ve onu gerektiği gibi kullanmaya çalışandır. İlimsiz olmaz bu. Bu ilimle olabilecek bir şey. Onun için ilmi kuşanır ve gerektiğinde de onu kullanmaya çalışır. Yani sadece onu bilgi olarak taşımaz. Amel öncelikli olur burada gerektiğinde deyince işte her zaman amele indirgenmez diye bir mantık yok öyle bir şey çıkmaz ama nedir burada bazı ilimler vardır ki öğrenilir yeri ve zamanı geldiğinde ortaya çıkar kullanılır orada bazı şeyler daha farklı bir biçimde ulaşılması gereken yere ulaşılır biraz ona ait bir gönderme var aslında burada bakın altıncısı dava adamı gerektiğinde hicret etmeyi göze alabilendir. Hicret eder dava adamı ama hicret bir kaçış değildir. Ben bugün buradan zorlandım kaçayım, üniversite beni zorladı kaçayım, bu şehir beni zorladı kaçayım, şu meslek beni zorladı kaçayım. Bunların adı hicret değil kusura bakmayın. Hicret nedir biliyor musunuz? İmkanların tükendiği zaman İmkanlar üretebilmek için başka bir yere geçmektir. Onun adı mukaddes göçtür işte. Hicret asla bir kaçış değildir. Allah Resulü de 13 yıl bütün şartları zorladı. Zorladı zorladı zorladı olmadı. Sonra yesinip Medine oldu işte. Aynı şey. E şimdi ben eğer böyle anlamazsam Hemen basit bir şey oldu oradan gideyim bir şey yaşadım oradan gideyim yani imtihanla mücadele etmeyi imtihanı farklı bir biçimde yönetmeyi yapmayayım da kaçmayı düşüneyim ondan sonra da buna bunu muhacirlik olarak ya da hicret olarak takdim edeyim öyle bir şey yok bunu bir kere bilelim. Evet dava adamı gerektiğinde hicret etmeyi göze alır ama hicretin ne olduğunun da çok iyi farkında olarak bunu yapar. Yedincisi dava adamı. Allah'ın rahmetini kazanmayı öncelleyen ve hep salih işler yapmaya dikkat edendir. Bu nasıl olur? İzlediği ayak izleriyle olur. Yani hangi izleri takip ediyorsa ancak onunla olur. Bu dava öyle bir dava ki en başında Hazreti Adem var. Bakın bu kadar tarihi geçmişi olan bir başka dava yok. İnsanlıkla yaşıt bir davadan bahsediyoruz benim güzel kardeşlerim bu dava böyle bir davadır ve en başında ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem var sen şu anda neredeysen ben bu yolu yürümek istiyorum diyorsan bak kendinden önce o yolda yürüyenlerin ayak izlerine bak ve onlara bas kendine yeni yol yeni usuller usluplar tayin etmeye çalışma bunun bir menheci bir usulü var o adımlara basarak ancak yürüyebilirsin. Eğer yürüdüğün yer bataklıksa, zorsa, mayınlı bir araziyse ki vallahi öyledir. Mayınlı bir arazide yürüyoruz. Kulluk yolu böyledir. Ancak emniyet içerisinde böyle yürüyebilirsin. Bu işi sahili selamete bilmenin yolu Kendinden önce onlar salihler işte onlar şehitler işte onlar sadıklar işte onlar nebiler işte peygamberler onların ayak izlerine basarak sen de salihler çizgisini takip edersin ve onlardan biri olursun. Sekizincisi dava adamı tevazu sahibidir kendini kurtarıcı olarak göstermeyen gelin beraber kurtulalım diyendir dava adamı böyledir. Bunun ne demek olduğunu biraz önce Hazreti Lut'un üzerinden gördük. Dokuzuncusu, dava adamı emindir, güvenilirdir. Elinden, gözünden, dilinden bütün bir varlık emniyet içerisindedir. Elinden, dilinden, gözünden bütün bir varlık. Sadece hem cinsleri değil, insanlar değil. Diğer varlık da bu manadaki o emniyetten nasibini alır. Onuncusu, dava adamı, Yaptığı hizmetlere karşı muhataplarından hiçbir beklenti içerisine girmeyendir. Bu bu davanın en önemli özelliğidir. Bütün peygamberler onun için sizden bir ücret, ücret ecir istemiyoruz demişlerdir. On birincisi dikkat buyurun. Dava adamı kötü işler ne kadar yayılırsa yayılsın asla onlara alışmayan ve onları kerih görendir. Ne yapalım kardeşim ya ticaretin işte bir özelliği olmuş faiz. E ne yapalım ya biz ne yapacağız bu kadar insanlar bunu yapıyor ben tek başıma ne yapabilirim ki? E ben ne yapabilirim ya işte hacı da yapıyor, hoca da yapıyor, diğeri de yapıyor, bu da yapıyor. Ben ne yapabilirim ki? Ha, bunları dediğinde bu davanın işte ilkelerini anlamamış oluyorsun. Bana ne? Bana ne başkaları? O şunu yapmış bu bunu yapmış şu öyle davranmış, bu böyle davranmış. bu benim işim değil ya. Benim işim şu bunlar eğer benim ilkelerimse, değerlerimse ve bu değerler bana bunu öğretiyorsa bütün bir dünya şuraya baksın, herkes buraya baksın. O kadar da kalabalık olsun buraya bakanların çoğunluğu. Ben yine tutar bu tarafa bakarım. Eğer benim değerlerim buraya bak diyorsa tek başıma da olsam buraya bakarım. Ama kolay değil. E, dava adamı da olmak kolay değil. Dava adam öyle dedikodusu olacak bir şey değil. Geçen bir arkadaşla konuşuyoruz. Söz geldi bunun üzerine dedi hocam o kadar içini boşalttılar ki bu kavramın artık dava adamı sözünü duyunca böyle moralim bozuluyor işte kafam farklı yerlere gidiyor bu kavramı hiç kullanmamak istiyorum. Dedim ki bozulan kavramlara, kavramlara küserek bir şey yapamayız sen istiyor musun bu kavrama bir iyilik yapmak sen iyi bir dava adamı ol da senin üzerinden biz bazı şeyleri öğrenelim şikayet etmek kolay. Bir şeyler söylemek kolay ama sen ol da biz bir görelim. Sen ol sen yap da bu kavramı asli haline sen bir kavuştur. Allah hepimizin yardımcısı olsun. 12. dava adamı selam sahibidir. Allah'ın selamını kazanmak için varlığa o selamı ve mesajlarını duyurmaya çalışandır. Bakın kazandılar o peygamberler Allah'ın selamını. İstiyorsak kazanmayı Allah'ın o selam ismini ve o selam isminin mesajlarını dünyaya duyurmak durumunda ve zorundayız. 13. dava adamı anlattığı ve davet ettiği hakikatlere öncelikli ve kesin kez kendisi inanan birisidir. Önce kendisi inanır ve kesin kez inanır. 14. dava adamı yolunu peygamberler yolu olarak belirleyendir. 15. dava adamı. Dualı yaşayan, duanın gücüne inanan, nasıl ve ne şekilde dua edeceğini çok iyi öğrenen biridir. Dava adamı ve dua. Acayip bir şey bu. Bunlar birbirinden ayrılmaz şeyler. Eğer dua yoksa dava adamlığı da yok. Ya işte dua ne olacak ki? Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? Bunlara girilecek şeyler değil. İşte gördük bakın Hazreti Lut'un o yakarışlarını ve o dualarını. 16.sı da şu. Dava adamı. Her ne ile karşılaşırsa karşılaşsın şükür içerisinde olan ve şikayeti değil şükrü dilinden düşürmeyen biridir. Konuşturuyorsun şikayet, konuşturuyorsun şikayet, konuşturuyorsun şikayet. Hiç varları saymıyor beyefendi hep yokları sayıyor. Şu yok bu yok şu yok bu yok. E var yok mu ya var hiç mi yok varı saymıyor. İşte davayı anlasaydı eğer dava adamlılığını anlasaydı yoklardan önce varları sayardı. Varları saymak adamı şakir eder çünkü şüküre yönlendirir şükrünü arttıracağı için bu noktada başka seviyeler ona kazandırtır. Şimdi benim güzel kardeşlerim dünyanın neresindeyseniz bu dersi daha sonra dinleyenler için de aynı şeyi söylüyorum. Şöyle bir silkelenin şöyle bir kendinize gelin ve şu kardeşinizin duasına böyle güzel gönülden bir amin deyin. Amin nedir biliyor musunuz amin şu ne söyleniyorsa ben de varım deyip mühür basmaktır amin bu. Şimdi ben de varım deyip mühür basmanız için sizi bir duaya amin demeye davet ediyorum. Diyorum ki Allah'ım bizi böyle dava adamlarından eyle. Eğer bizi böyle dava adamlarından etmeyeceksen bunun dedikodularını yapanlardan etme bizi. Ya bizi kaliteli et o seviyeye vardır ya da bir an önce kaliteli adamları gönder de bizi onlara hizmetçi et. Başka da bir şey benim aklıma gelmiyor söylemek. Çünkü artık bu noktada birilerinin bu sancağı alıp taşıması lazım. Ya olacağız ve taşıma adına bir azim ortaya koyacağız... Ya da daha iyilerini Allah getirecek ya Allah'ın bize ihtiyacı yok ya haşa. Bu davanın da yok bu dinin de yok. Yaptın yaptın yapmadın kimleri götürdü ki bu din kimleri kimleri sildi tarihten ki seni beni silmesin. Bizi de silecek daha iyilerini yerine getirecek. Ama o iyilerden olmak o iyilik adına mücadele vermek o iyilik adına gayret etmek en büyük sevdamız arzumuz olsun Allah bizi de bu sevdadan bir an olsun ayırmasın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum dua ediyor dua bekliyorum ve rabbil alemin el fatiha